Perişan Efem, Perişan Efem, Türk yer adı onlar, Türk yer Türk dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, HABER Türkiye Radyoları'nın tek arkası öbür gün komedi programı Perişan Efendi'nin sevgiler, saygılar, rahmetler. Şimdi Türkiye'nin en yalan, en dolan, var biraz da sene olan haber bültenini sunuyoruz. <gülüyor> Dinleyiciler geçtiğimiz günlerde senalist oyuncuların dizilerin uzunluğuna dikkat çekmek için Taksim'de yaptıkları Yerli Diziler Yersiz Uzun Eyleminin ardından bugün de bir grup radyo dinleyicisi Yerli DJ'ler Yersiz Uzun Konuşuyor eylemi yaptı. <gülüyor> DJ'lerin şarkı üzerine çok konuştuklarını ve dinleyicilerin şarkıyı tam dinleyemediklerini söyleyen eylemciler Taksim anıtına çelek koyarak olaysız bir şekilde dağılırken haber merkezimize ulaşan bilgilere göre bu hafta sonu Taksim'de yapılacak yerli yersiz eylemlerse şunlar. Yerli malları yersiz pahalı, bari yerli çocuk bezleri daha cırtsız, yerli futbolcular yersiz lüküş, yersiz yurtsuzlar dersiz topsuz, densiz denliler çok dendenli, pantenli saçlar çok kepeksiz gibi bir takım eylemler dinleyiciler. Be, be, be. Haber, haber, şok şok şok, olay olay olay, yok yok yok, böyle böyle olay, olmaz böyle şey, olmaz olmaz olmaz, böyle böyle şey, ayıp ayıp ayıp, vallahi billahi ayıp. <gülüyor> Dinleyiciler, süt insan sağlığı ve kemiklerin gelişimi için, özellikle de çocuklarımızın gelişimi için çok önemli. Ancak her şeyi sulandırıldığı ülkemizde maalesef sütle sulandırılmış ve yıllardır süte su katılmaya başlanmıştı. Fakat sonunda bu dol dinleyiciler süte su katan saattekerlerden sonra şimdi de suya süt katan saattekerler çıktı. <gülüyor> İstanbul Sultanbeyli'de suya süt katarken yakalanan Ahmet K isimli saattekar su pağlanmaya başlamıştı. Önceden süte su katıyorduk, belli olmuyordu dedik. Bu sefer de suya süt katalım belli olmaz. Fakat belli oldu. Pişmanım dedi. Bey bey şan haber haber haber Flash flash flash son dakika son dakika son dakika şok şok şok çok çok çok kavga kavga kavga çıktı çıktı kavga <gülüyor> Kız Kulesi yüzünden kavga. Her filmde ve dizide aşıkların vazgeçilmez mekanıdır Kız Kulesi. Kız ve erkek gider ve Kız Kulesi'nin karşısındaki banka oturarak kuleye bakarak otururlar. Biz de o sahnenin duygusal bir aşk sahnesi olduğunu anlarız. Dinleyiciler Kız Kulesi yine böyle bir sahne çekim sırasında, bu sefer. ...kavgaya sahne oldu dinleyiciler. Alınan bilgiye göre... ...Kavak Yerlemeleri, Kurtlar Vadisi Poşu... ...Kol Bastılama ve Halil İbrahim Sopası dizileri... ...Kız Kulesi sahnesi için... ...aynı anda Kız Kulesi'ne çekime geldi. Tam Kız Kulesi'nin karşısındaki... ...bankta çekim yapmak isteyen ekipler arasında... ...çekim sırası yüzünden çıkan... ...anlaşmazlık sonucu... ...dizi oyuncuları ve dizi teknik elemanları... ...kavgaya tutuştular dinleyiciler. Taşlı sopalı kavga sonucu... ...Kız Kulesi manzaralı banklar... ...kullanılamaz hale gelirken... Çıkan olaylar üzerine Üsküdar Belediyesi Kız Kulesi'ni dizi ve film çekimlerine bir süreliğine kapattığını açıkladı dinleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> Burası Türkiye sonunda bu da dinleyiciler. Dinleyiciler futbol takımlarına verilen seyircisiz oynama cezası bu sefer bir tiyatroya verildi dinleyiciler. Alınan bilgiye göre özel bir tiyatronun sahnelediği bir oyun sırasında seyircilerden biri oyunu beğenmeyince sahneye yabancı madde attı. ...atılan yabancı madde pet şişe içinde suydu... ...ve başrol oyuncusunun başına isabet edince... ...Türkiye Tiyatrocular Federasyonu... ...tiyatroya iki oyun seyircisiz oynama cezası verdi. <gülüyor> Cezayı duyunca çok üzülen tiyatrocular... ...ya zaten seyirci sıkıntısı var... 10-15 kişiye oyun oynuyoruz. Şimdi onlara da ceza geldi. E biz nasıl geçineceğiz? 3-5 kendini bilmez seyirci yüzünden tiyatromuz kapanma noktasına geldi. Bu uygulamadan vazgeçilmesini istiyoruz. Seyirci veli nimetimizdir. İster pet şişi atar, ister sahneye çıkar. Seyircimizi geri istiyoruz dediler dinleyiciler. <gülüyor> per Perişan haber, haber, haber. Perişan efeme ulaşın Facebook veya Twitter veya www.personefem.com www.personefem.com very sham fham very sham n ham FM